Hakk'ı Kar için değil, yaşam için su Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce Merhaba, Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noren Yüce. Evet, şimdi Açık Radyo yeni yerine taşındı. İlk kez o yeni stüdyolardan size sesleniyoruz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Evet, Açık Radyo'nun e, her daim dünyanın bütün seslerinin açık olmasını, yeni mekanının hayırlı uğurlu olmasını temenni evet. edelim. Programımıza başlayalım. başlayalım. Evet. Şimdi bugün 22 Mart'ta kutlanacak Dünya Su Gününden bahsedeceğiz. Ee, ama ondan önce iki cümleyle de geçtiğimiz hafta 14 Mart'ta kutlanan Dünya Nehirler için Eylem Gününden bahsetmekte fayda var. Mart ayı sulu su evet. günleri üzerine su, kurulu ayı. Bir ay. evet. Evet. Bu sene Dünya Nehirler için Eylem Günü 34 ülkede 122 farklı etkinlikle kutlandı ve 16. kutlandı. Bu günde barajlar ve hesardan etkilenen halklar ve aktivistler bulundukları ülkelerde eylemler yaptılar ve e, bu eylemler aynı günde yapıldığı için ülkelerin sınırlarını aşarak küresel bir eyleme dönüşmüş oldu. Çünkü yaşam kaynağı nehirlerin korunması sadece yerel bir e, olgu değil aynı zamanda küresel bir meselede. Ölüm değil yaşam için nehirler, nehirler öz, özgür aksın sloganlarıyla kutlandı e, diyelim. Evet aslında evet. bu e, gün yani nehirler, Uluslararası Nehirler Günü, e, Dünya Nehirler için Eylem Günü başından itibaren bir enternasyonel e, tarzda Hı. kurgulanmış. E, i̇lk kez 97 yılında Brezilya'nın e, Kurbita Kribita şehrinde bir araya geliyor aktivistler. Barajlardan etkilenenlerin uluslararası toplantısı başlığı altında. E, bu toplantıya 20'den fazla ülkeden e, katılımcı, farklı ülkeden katılımcı Hı -hı. var ve 14 Mart'ı tüm nehirler için e, bir kurtuluş günü olarak da ilan ediyorlar. E, Hı -hı. Dertleri şu, e, başından itibaren işte nehirler üzerinde kurulan baraj ve HES'lerin e, yıkıcı etkilerine, hidrolik projelerin yıkıcı etkilerine karşı bunlardan etkilenen insan Onların işte diğer canlıların ve gelecek kuşaklarının haklarını savunmak adına e, bir bu hareketi güçlendirmek e, aynı zamanda e, seslerini ortak bir biçimde dünyaya duyurmak amacıyla e, bir araya geliyorlar. Bir tane deklarasyon oluşturuyorlar. Öncelikle ondan biraz bahsedelim. Aha, evet şöyle demişler hepimizin mücadeleleri bir. Çünkü kurulan barajlardan en fazla etkilenen insanlar tüm dünyada aynı şekilde bu karar alma süreçlerinden dışlanıyorlar. Bu kararlar halk tarafında alınacağını teknokratlar, politikacılar ve ticaret elitleri tarafından kendi güçlerine güç katmak için, servetlerini büyütmek için daha doğrusu sadece onlar için kuruluyor. Evet deklarasyonun hı hı. E, temel e, dayanak noktası da aslında karar alma süreçlerinden uzaklaştırılmasına karşı Anti -demokratik olması evet. e, ve bunu talep etmesi üzerine şekilleniyor. Zaten Türkiye'de de e, biz 2000 yıllarından beri bunu hı. yaşıyoruz. E, nehirlerine sahip çıkanlar e, aynı zamanda karar alma süreçlerine dahil olmak istiyorlar ve bunun mücadelesi gün geçtikçe yükseliyor. Evet. Şimdi e, Dünya Su Gün, Günü'ne geri dönelim. 1992'de e, tarihinden bahsedecek olursak Rio Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda Dünya Su Krizi ilk kez e, gündeme gelmiş oldu. Gündem 21'de su krizini ele alan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun her yıl 22 Mart gününün Dünya Su Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Hem Birleşmiş Milletler üyelerin hem de diğer ülkelerin içilebilir temiz suya erişmede yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için düzenleniyor bugün. İçilebilir su kaynaklarının korunması ve artırılması konusunda somut adımlar atılmasını sağlamak için böyle bir gün kutlama kararı evet, alındı. 94 Hı -hı. yılından itibaren de her yıl farklı bir temayı Öne evet. çıkartarak evet. E, işte e, toplantılar yapılıyor, bir sürü etkinlikler yapılıyor. Bu çıkarttıkları, öne çıkarttıkları temalara bakacak olursak hızlıca hı hı. işte e, kimi yıllarda şehirler için su, kentsel sorunlarla başa çıkmak, sağlıklı bir dünya için temiz su, sınırları aşan sular, yaşam için su, gelecek için su, kadın ve su, e, herkes aşağı akımda yaşıyor e, gibi temalar hmm. belirlemişler. Hayrın önüne çıkartmaya e, çaba sarf etmişler. Bunu görüyoruz. Ama bir yandan da e, şu da var. Yani bu saydığım temaların başlıkları evet sorunu gösterir ve görünür kıl nitelikte hmm. başlıklar. başlıklar. Evet. Yani. E, ama bir yandan da şöyle başlıklar da var belirledik temaların arasında su kaynaklarını korumak herkesin işi. Çok hmm. e, eşit bir biçimde bu işten sorumluyuz gibi eşit görmetmiyoruz e, ki. Yani. Hepimiz hmm. sorumluyuz ya evet. da kalkınma için Hı hı. Bu evet. yılın e, başlığı da Türkiye'ye aslında. E, Farklı çevrilmiş, uluslararası hmm. dayanışma diye çevrilmiş. Ama hani İngilizcesine işbirliği. dönüp bakacağımızda Aha. işbirliği olarak çevrilmesi gerekiyordu. Hmm. Ya bunu bilerek yaptılar. Bilerek yapmışlardır diye <gülüyor> düşünüyorum o kadar Düş hani düşünmek hani İngilizce lazım. bilgileri vardır herhalde. Evet e, şimdi 92 yılından beri işte Birleşmiş Milletler e, su krizini dünya e, gündemine su, sokabilmek için e, işte dünya su günü 22 Mart'ı vesile kılıyor. Ama ha. bir yandan da e, çok... E, ...bariz bir biçimde derinleşen e, su krizinden bahsediyoruz. Yani e, niyetleri her ne kadar e, iyi olsa bile... ...tırnak içinde söyleyelim... <gülüyor> e, ...bu niyetlere uygun nitelikte sonuçlar elde edilmedi. Bunun temelinde Hı -hı. aslında su sorununa bakışlarında kaynaklanıyor. E, bunu da bir miktar hani Rio'ya bağlayabiliriz Hı -hı. herhalde. Evet, işte Bu nedenlerden en önemlisi aslında... Ee, şöyle su ilk kez 1992 Rio ve Dublin konferanslarında Birleşmiş Milletler tarafından ekonomik meta olarak tanımlanmış oldu. Aynı zamanda eş zamanlı bir başka gelişme de Dünya Su Günü'nün ortaya atılmasıydı. Yine ilerleyen yıllarda 96'da Dünya Su Konseyi oluşturuldu. Bu da bu konseyde su mecrasında faaliyet gösteren şirketleri, vakıfları, devlet kurumlarını bir araya getiren küresel bir organizasyon. Ve her üç senede bir 97'den itibaren Dünya Su Forumları düzenlemeye başladılar. Ve forumların asıl meselesi, asıl olarak ele alınan su meselelerinden çok... Hizmetli, ...su hizmetlerinin ve varlıklarının özelleştirmesinin önündeki engeller... ...ve bunları nasıl aşabilirler, onlar üzerine konuşuyorlar. Evet, e, Hı -hı. şimdi Dünya Su Konseyi açısından da 22 Mart Dünya Su Günü çok önem arz ediyor. Hı -hı. Dillerinden evet. hiç düşürmüyorlar. E, ve aslında bugün dünyada su politikalarının belirlenmesinde en önemli aktörlerin Daha başında evet. say saymamız gerekiyor herhalde Dünya Su Konseyi'ni. Ee, doğal olarak hani hem Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar e, yaptığı faaliyet hem de Dünya Su Konseyi'nin e, Dünya Su Günü'ne bakış açısını e, söyleyince çok ciddi hedefler e, şey eleştirileri de söz Hı -hı. konusu oluyorlar. Çünkü e, sorunun özüne ilişkin tespitler ya da e, şeyler yok bu e, kutlama günleri içerisinde. Örneğin şunu hiçbir zaman Dünya e, Su Günü'nde tartışmıyoruz biz. Suya adil erişim ve yoksullukla mücadele gibi su krizinin e, temel meselesi olan bir konuyu tartışamıyoruz. Ya evet. da gündeme almıyor devletler. Suyu en çok kirleten ve tüketenlerin ayrıcalıklı bir azınlık olduğu ve bu azınlığın e, gezegenin e, işte geleceğini tehdit eder nitelikteki faaliyetlerine devam ettirmesine rağmen hani bu azınlıklara yönelik şeyi konuşamıyoruz. Hı hı. E, uyguladığı politikalar, azınlıkların uyguladığı politikaları konuşamıyoruz. Krizi yaratanların krizi çözüm oluşturamayacağı meselesini bir türlü dillendiremiyoruz. Hı -hı. Evet. evet. Yani haksız paylaşımdan bahsetmeyen, kirliliğin ve tükenişin esas aktörlerini ortaya çıkarmadığı gibi gizleyen bir zihniyetin hani su meselesini ön plana çıkartıp bir günden anı olması ...çok samimi olarak algılanmıyor. Tabii, samimi değiller zaten. E şimdi rakamlara bakalım mı biraz? Rakamlar Bilmiyorum. da bunu gösteriyor evet. zaten. Yani bir ilerleme olmadığını, gerileme olduğunu gösteriyor. Şimdi birleşmiş Milletler'in 2000'de milenyum hedefleri vardı. O da işte onlardan bir tanesi de 2015 yılına kadar suya erişemeyen insan sayısının yarıya indirilmesiydi. Hı hı. Ancak aradan geçen 13 yılın sonunda görüyoruz ki dünya nüfusunun dörtte biri temiz suya erişemiyor... Üstelik bu oranı 20 sene içinde e, dünya nüfusunun yarısına dönüşeceği söyleniyor. Dünyada her 8 saniyede bir e, çocuk kirli su içtiği için ölüyor ve... Ee, çıkan hastalıkların dünya üzerinde çıkan hastalıkların sekseni kirli su kullanımına bağlı. Öyle ki kirli su tüm dünyada sıtma, AIDS, savaşlar ve trafik kazalarının toplamından daha çok çocuğun ölmesine neden oluyor. Evet. Dünyanın tatlı su havzaları da artan baskılardan e, etkileniyor. Baskı altında dünyanın büyük bir bölümünde yüzey ve yeraltı suları kirletilmiş durumda ve Hı. içmek, yemek yapmak, balık tutmak için güvenli değil. Küresel güneyde lağım suyunun %90'ı ve sanayi atığı olan suyun yüzde yetmişi herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan yüzey suyuna dökülüyor. Her gün iki milyon ton lağım suyu ve sanayi atığı suların içine boşaltılıyor. Bu miktar 6.8 hmm. milyarlık insan nüfusunun toplam ağırlığına eşit. Ve bir yılda üretilen atık su miktarı dünyanın bütün nehirlerinde var olan su miktarının altı katı. Evet ve bu bu kadar olumsuzluğu doğuran aslında nüfus artışı da değil. Geçtiğimiz yüzyılda toplam su tüketimi 6 kat artmış ama dünya nüfusu 3 kat artmış. Demek ki su kullanım artışı nüfus artışıyla açıklanabilecek bir olgu değil. Evet şimdi bir ara verelim. Evet. Müzik arası. Sonra devam edelim. Evet. Dinliyoruz. Los Fabulosos Cadix Rios de Lagrimas. şimdi şeyden bahsediyorduk olan su krizinin aslında sorumluları dünyanın artan nüfusu değil esas mesele adaletsiz paylaşım diyorduk ve evet, şişirilmiş tüketim hmm. diyorduk ve bu tüketime yönelik yeni sektörlerin sürekli ortaya çıkması ve daha da kötüsü bunların çok karlı sektörler olması ve tabi şimdi ayrıcalıklı bir azınlığın yoğun kullanımla maruz kalıyorsun ve bu nedenle de gittikçe kirleniyor tükeniyor ve kıt hale geliyor bu da Suyu ekonomik değeri hızla artan ekonomik bir e, meta haline getiriyor. Bu krizden de karlı çıkan yine sermaye sahipleri oluyor. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki su kaynağı da küresel piyasanın hedefi haline geliyor. Ve piyasaya mal edilen su gittikçe pahalanıyor. Pahalandıkça da yoksul kesimin erişimi kısıtlanıyor. Hı hı. Hatta bazen tamamen kesiliyor. Ön ödemeli su sayaçlarından önce... Ee, hani parasını ödüyorsun ancak öyle kullanabiliyorsun ya paran yoksa da kullanamıyorsun yani suyunu kesiyorlar evet. susuz kalıyorsun bazen ölüyorsun bu yüzden Aynen öyle Hı -hı. aslında bu sistemin yarattığı bütün ataletsizlikleri... biz doğal varlıkların e, paylaşımında da görüyoruz en fazla e, suya erişim konusunda en büyük sıkıntıyı çeken yoksul kesimler yoksul kesimlerin de en aslında e, ne derler zayıf unsurları kadınlar hı hı. ve çocuklar yani Birleşmiş Zannetleri Milletler'in 2006 yılında yaptığı bir araştırma var 177 ülkede e, gerçekleştirilmiş bu araştırma bu araştırmaya göre kadınlar her yıl su taşımak için 40 milyar saat harcıyorlar. Hmm. Bazı ülkelerde ise her gün su çekmek için 5 ya da 6 saatini e, bu işe at atfediyor kadınlar ve hmm. çoğunlukla bunun yanında yani bu işe kendilerine yardımcı olan çocuklar, kız çocukları özellikle yani burada çok ciddi bir biçimde e, toplumun en e, hani hassas, kırılgan unsurları dediğimiz unsurlar bu sorundan daha fazla etkilenir halde. Yani esas mağdurlar, su krizinin esas, krizi mağdurlar. esas mağdurları. Tabi bu esas mağdurlar e, su krizini çözmek için hareketler. E, ...geçtiler, geçmeye başladılar. E, 2000'li yıllardan itibaren... ...özellikle Bolivya Koçaban... ...Su Savaşları'nın insanları... Hindistan'da barajlara karşı mücadele daha verenler, evet, baraj, bunlardan karşıkları. da hep bahsetmiştik daha önceki programlarımızda. Güney Afrika'da öne ödemeli su sayaçlarını toplayıp sokağa atanlar. Birleşmiş Milletler'in gündemine gelmesini de sağlayan zaten bu toplumsal hmm. hareketler evet. oldu. İtalya'da referandumla yine suyun özelleştirmesine hayır diyenler. Uruguay'da su kamu eliyle yönetilsin diye sokağa dökülenler. Yine İspanya'da. Yeni su kültürü istiyoruz diye haykıranlar ve Türkiye'de derelerin üzerinde üzerinde onca baraj ve hes istemeyen ve yine su hakkını savunan bir muhalefetin e, aktörlerinden bahsediyoruz aslında. Dünya Su Günü devlet yetkilileri ve şirket temsilcileri değil bu insanların olmaya başladı artık. Evet. Evet yine 2010'da Bolivya'nın girişimiyle de senin dediğin işte o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı ve oylamayla su hakkını kabul etti. Bu maddede 124 ülkenin evet oyuna karşılık 42 çekimser oy almış. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Evet, evet. yani şimdi Birleşmiş Milletler'in böyle bir kararı almış olması çok önemli. Ee, bu önemi asla yasımamak gerekiyor. Ee, ama bir yandan da hani bunun gündelik hayatta bir anlamı olması gerekiyor. Şimdi bu gündelik hayatta e, yani Türkiye zaten imzalamış durumda değil. Taraf ülke değil yani. Ee, şimdi biz bu hafta içerisinde yani 22 Mart Dünya Su Günü... E, sebebiyle e, çok sayıda bürokratın işte devlet erkanının e, şeylerine e, tanıklık edeceğiz. Törenlerine tanıklık Hı -hı. edeceğiz. İşte e, bir sürü demeçler de bulunacaklar ve dönüp bize şunu anlatacaklar. İşte okullarda e, çocuklara resimler yaptıracaklar. Resim Suyun yarışmaları. E, önemine <gülüyor> ilişkin olarak resim yarışmaları koruyalım. ya da işte kompozisyon yarışmaları Hı -hı. falan düzenlenecek. Ve e, verdikleri şey şu olacak mesaj. Evet su çok önemli hayatımız için gelecek kuşaklar için biz bunu gelecek kuşa, kuşaklardan ödünç aldık Hı -hı. E, diye e, ve dönüp bir yandan e, böyle söylemlerde bulunacaklar bir musul, yandan da su tamir ettirsunuz Evet suyu tasarruflu kullanın diyecekler <gülüyor> bir yandan da dönüp 2B yasasını işte tabiatı ve biyolojik biyolojik çeşitliliği koruma kanunu e, su kanunu gibi e, kanunlarla zaten e, çok asıllı e, e, olan aslında, e, evet, çok az olan Evet korun Şimdiye kadar yeterince korunmamış olan su varlıklarının ve hizmetlerinin e, tamamen piyasaya açılmasını e, evet. öngörecekler. Ve bunların e, bu kanunların altına imza atacaklar. İşte e, bütün 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yapılması planlanan e, hidrolik e, projelerin, e, büyük HES'lerin, e, barajların altına imzalarını atacaklar. Evet. İşte samimiyetsizlik zaten burada ortaya çıkıyor. Yani evet kesinlikle. Bir de bu çok sığ bir anlayış yani bu çok, çok sığ bir çevre koruma, su koruma, su kaynaklarını koruma anlayışı. Evet şimdi aslında hani dünya su günü suyu ekonomik bir kaynak olarak değil yaşayan bir varlık olarak gören yeni bir su kültürünün doğmasına vesile olacaksa bir anlamı var. Aksi takdirde dünya su günü bir gün yani bir gün olarak vitrinde kalacak ondan sonra işte diğerlerin arasında unutulan yüzlerce günler arasında... Olmaya devam edecek. Evet aslında sistemin Hı -hı. E, kendi <gülüyor> imajını yenilemek, tazelemek üzere işte koyduğu günlerden Hı -hı. bir tanesi. Bir olarak e, uygulamaya devam ediliyor maalesef. Bugünün toplumca aslında sahiplenilmesi gerekiyor. Sadece içerik olarak değil biçimsel olarak da hani yeniden e, tanımlanması ve zenginleştirilmesi e, gerekiyor. Şimdi şeyden bahsedelim. Fred Pierce'ın Nehirler Kuruyunca adlı kitabından birazcık bahsedelim istersen. Yine bir başka programımızda daha boyutluca ele alalım bu kitabı evet, muhakkak. Evet. Fred Pierce bir gazeteci Hı -hı. aslında ama uzun yıllar boyunca su aslında nehirlerin izini takip etmiş Hı -hı. ve bir tane kitap hazırlamış. Nehirler Kuruyunca. Biz biz ...bir programda bunu baş başına konuya edinelim istiyoruz. Çünkü Hı -hı. kitabın başlangıcında örneğin beni çok etkilemişti. Ön sözünde şöyle söylüyor. Sayısız kaşif dünyanın en büyük nehirlerinin kaynaklarını araştırmıştı. Bu yolculuk ise yani kendi yazdığı kitaptan bahsediyor. Bu yolculuk Hı -hı. ise aynı nehirlerin ölümünün haritasını çıkarıyor. Ama yine de umut taşıyan bir yolculuk diyor. Çünkü su en nihayetinde yenilenebilir bir kaynak... Ve ben buna inanıyorum diyor kendini yenileyeceğine. Hmm. Ama bir takım değişiklikler bizim, öngörüyor. Bizim izin vermemiz lazım. <gülüyor> evet. E, suyun, şey kitabın en sonunda su etikleri diye bir bölüm var. E, evet. Bence programı kapatmadan önce oradan böyle hmm. birkaç tane spot alıntı yapalım. Tamam. Öyle devam olur. edelim. Evet, şimdi Fred Pierce şöyle başlamış. Zengin dünyada bile su sıkıntısı çeken insanlar olduğunu unutmayalım demiş. Yine devam ediyor felaket boyutunda su sıkıntısını önlemenin anahtarı insanları yoksulluktan kurtarmakta yatıyor. Yani e, mücadele olmadan hı hı. yani yoksullukla mücadele olmadan bir e, su krizini çözme imkanı yok demiş oluyor. Yine e, şöyle devam etmiş ama sorunları parayla çözmeye çalışmak genelde hatalı çözümlere yol açar. Ben buna şey de diyebilirim aslında ekleyebilirim. Yani para derken tabii son teknolojiden bahsediyor bir anlamda. Onun yerine... Susuz geleneksel tarımla yerel türler üreterek ve de gıda tarımı öncelikli tutularak su kullanımında yoksa endüstriyel kullanım değil. Veya işte başka kullanımlar değil. Yani gıdaya yönelik bir tarımı öncelikli tutarak su kullanımı yapılmalı diyor. Devam evet sanırım bu kadar. Aslında Hı -hı. farklı kimi söylemleri de var onları da Hı -hı. devam et. Dedim. Evet zamanımız ee, var aslında devam edebiliriz. Evet ee, şöyle bir şeyden bahsediyor. Çoğu zaman çözüm daha büyük ve daha fazla sayıda mühendislik projeleri olmuyor. Güneyden kuzeye su aktarmak, nehirleri birbirine bağlamak, dev boyutlu çöl kanalları ya da mega barajlar inşa etmek çözüm değil. Bu gibi projeler hem çok pahalı hem de çözümledikleri birçok sorunun aynı zamanda nedeni Hı. oluyor. Bunların şimdiki beceriksizliğimizin tam... ...tersinde e, şeylere yol açacağını söylüyor... E, ...sonuçlara yol açacağını söylüyor... ...aslında buradaki özetlediği şey... E, ...bizim bugün yaşadığımız durum... Hmm. E, ...enerji açığı için... ...büyük barajlar... ...hidrolik barajlar yapacağız diyor hükümet... ...ama bu ha. büyük e, HES'ler... E, ve ya da küçük çok sayıda hez ekolojik dengeyi tamamen alt üst ediyor ve telafisi olmayacak sonuçlar doğuruyor. Geri su, evet, gerici yani. dönüş olmayan sonuçlar doğuruyor. Su döngüsünü daha iyi yönetmek için suyu doğadan çekip kullanmadan önce metal ya da betonların ardına saklamak fikrinden vazgeçmek zorundayız diyor. Hmm. Doğaya savurgan bir saklayıcı gibi değil, sürekli su sağlayıcı gibi davranmalıyız. Değiştirmek yerine su döngüsüyle birlikte hareket etmeliyiz, öğrenmeliyiz diyor. Ee, bir beğendiğim yer aslında çok sayıda e, nokta var ama bir şey daha aktarmakta e, fayda görüyorum. Eğer suyu daha iyi yönetmek istiyorsak paylaşmanın eski derslerini yeniden öğrenmek zorundayız. Bu arada suyun tekrar doğaya geri verilmesi gerektiğini algılamalıyız diyor. Yok, bu çok önemli bir şey eklemek evet. istiyorum. Yani suyun doğaya geri dönmesi Türkiye'de şöyle algılanıyor resmi e, ideolojiye göre. E, su akar Türk bakar diyorlar ya sürekli artık işte su akar Türk bakar olmayacak, akmayacak sular. Bununla övünen bir e, su yönetimi anlayışı var maalesef. İşte Fred Pierce'ın dediği de çok güzel oturuyor buraya evet. Hı -hı. Son bir dakikamız evet. yine Fred Pierce'dan bitirelim Evet son o kitabın O da etik kısmını bu cümleyle evet. paragraflan Aslında bitmiş. kitabın da son kısmı evet. bu tamamen son paragrafında şöyle demiş Çevreye hasar vermeden suyu depolamanın, nehirlere yeniden su sağlamanın, insanları susuz bırakmadan gölleri ve sulak alanları tekrar doldurmanın, uğruna savaşmak yerine suyu paylaşmayı öğrenmenin yollarını bulmak zorundayız biz insanların kendimizi akışa bırakması gerekiyor. Ve bunların hepsini nehirler tümüyle kurmadan önce yapmalıyız. Evet. Ha, çok güzel söylemiş. Güzel söylemiş. <gülüyor> evet, şimdi... Ne diyelim dünya 22 Mart dünya su gününüz kutlu evet. olsun. <gülüyor> evet cuma günü kutlanacak dünya su günü umarım daha fazla halkın katılımı daha demokratik bir katılım olarak kutlanır diyelim. Teşekkür ediyoruz. Haftaya Teşekkür görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.